Arkası Yaran Mavi Tren 10. Bölüm Yazan Agatha Christie çevirerek radyoya uygulayan sevin sever yöneten Uğur Tanatakan efektör Korkmaz Çakar oynayan sanatçılar anlatan Demet Tantou Herkül Puaro pekcan koşar Lennox Hikmet Acıhan Grey Alev Gürzap Naiten Ersan Uysal Hipolit Pekcan Türkeş Maria Neval Temuçin Mörey, Işıl Yücesoy, Weiner, Vildan Gürelman. Milyarder iş adamının kızı Ruth Catering... ...evlenmeden önce aşık olduğu sevgilisi... ...Conte de Laroche la Rochele gizlice buluşmak üzere mavi trene biner. Ancak gece yarısı trende öldürülür... ...ve değerli mücevherlerle dolu çantası da çalınır. Aynı trende seyahat etmekte olan ünlü dedektif Hercule Poirot... ...çalınan mücevherlerin tıpatıp benzerlerini... ...Kont de la Roche'un sakladığı yerden alır. Ancak Kont'un katil olduğunu kanıtlayamaz. Çünkü Kont, cinayet gecesi... ...Antipler'deki villasında bulunduğunu ileri sürer. Bunun üzerine şüpheler... ...maktülün cinayet gecesi... ...mavi trende seyahat eden kocası... ...Derek Catherine üzerinde toplanır. Bu şüphelerde Derek'in eski sevgilisi... ...Dans Özmürey'in suçlamalarında büyük payı vardır. Kendisine artık yüz vermeyen... ...ve Bayan Grey adında genç bir kadına aşık olan Derrickten intikam almayı düşünmektedir. Bu sebeple daha da ileri giderek... ...maktulün babası Bay Van Eldon bizzat görüşmek isterse de... ...yaşlı adam Dansöz Miray ile karşılaşmayı reddeder. Bunun üzerine Bay Van Elden’ın sekreteri Knighton... ...dedektif Poirot ile birlikte Miray'i ziyaret ederler... ...ve ondan katilin Bay Derrick Catering olduğunu öğrenirler. Dansöz Miray... Bu ifadesini sorgu yargıçlığı önünde de tekrarlayarak Derek'in tutuklanmasını sağlar. Benim için hazırladığınız bu ziyafet nifis. Balıkların ve salataların lezzetine diyecek yok şu şarap. Hmm, Bay Poirot, bu elemsiz daveti o kadar abartmayın lütfen. Bizler için sarf etmekte olduğunuz olağanüstü gayrete karşı... ...ufacık bir minnet ifadesinde bulunmak istedik o kadar. Hem buna bir çeşit veda ziyafeti de diyebilirsiniz. Veda ziyafeti mi? Yoksa birilerin isten ayrılıyor mu? Evet, ben. Bir süre için İngiltere'ye gitmek istiyorum. Şey, bu mektuba yemekten sonra bir göz atar mısınız? Tabii, verin bakayım. Ülkenizden Bayan Weiner'den Catherine Gray bizleri terk etmeye karar verdi hmm, Hasta ve yaşlı bir kadının yanına gidiyorsunuz Bakımınıza ihtiyacı varmış Fakat bu şartlar sizi ruhsal yönden ne şekilde etkileyecek bilemem Bay Poirot bu önemli değil Önemli olan öteki konu hmm, Catherine konusunu demek istiyorsun Evet onu demek istiyorum Adalet normal hükmünü sürdürüyor Bayan Gray Ah hanım <gülüyor> ...unutuyordum az kalsın... ...Bay Van Eldin'e bir telefon etmem gerek... ...izninizle... ...hemen dönerim hemen... Catherine Gray daha fazla üzülmeniz gereksiz artık... ...adam elinden geleni yapıyor... ...bundan hiç şüphem yok Lennox... ...Bay Poaran'ın da dediği gibi biraz sabretmem gerek herhalde... <Gülüyor> Bay ee, ...Buyurun siz misiniz Bay Poirot? Evet patronunuz Bay Van Eldin oradalar mı? Yoklar dinlenmeye çekildiler. He. Damadının tutuklanması bardağı taşıran son damla oldu. Hani neredeyse katili bulmanızı istemesinden pişmanlık duyduğunu söyleyeceğim. Bu takdirde ona İngiltere'ye dönmesini öneririm. Yarın değil öbür gün gidiyoruz zaten. <Gülüyor> Bu mükemmel işte. Şimdi hanımlar, izninizi isteyerek gideceğim. Yapılacak çok önemli işlerim var. Şu ana kadar e, tanıdığınız Puaro'dan farklı bir herkül Puaro var karşınızda. Ne istediğini bilen, öyle tuttuğunu koparan biri, vahşi bir katran adeta. İzin sizin Bay Puaro. Dilediğinizi yapmakta serbestsiniz. Unutmayın ki bu öğle yemeği bana büyük destek oldu. İhtiyacım olan gücü topladım. <gülüyor> Abartıyorsunuz Bay Puaro. Allah'a ısmarladık Bayan Catherine Gray. Güle İyi güle. İyi Güle güle Bay Poirot. Siz de hoşça kalın Bayan Lenox. Fazla de silmedin. Güle güle Bay Poirot. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kimi istediniz Kimi istediniz beyefendi? karışı görmek istiyorum. Kendileri yoklar. Ya. Biliyorum. Siz Hipolit Flevel'siniz değil mi? Evet efendim. Karınız da Maria Flevel. Evet efendim. İkinizi de görmek istiyorum. İçeri gireyim bari. Karınız ufakta yemek pişiriyordur herhalde. Evet efendim. Evet, kendisini görmeliyim. Mutfak bu taraftaydı galiba. Bak, işte tamam. Bayan Maria Flevel, sizinle de görüşmeliyim. Şu iskembede dinleneyim biraz. Ah, i̇şte şimdi oldu. Efendim ben her kül paroyum. Beyefendi neyi öğrenmek istiyorlardı acaba? Polise neden yalan söylediğinizi öğrenmek istiyorum. Ben mi söyledim? Polise yalan söylediniz defalarca. Durun bakayım cebimdeki şu not defterine. Ah evet işte. Polise tam 7 kez yalan söylediniz. Size hangi hususlarda yalan söylediğinizde sıralayayım. Fakat buraya geçmiş yalanlarınızı tekrarlamaya gelmedim. Ama bana bir daha numara yapmaya kalkmayın, pişman olursunuz. Şimdi beni ilgilendiren asıl yalana gelelim. Kont de La villasına 14 Ocak sabahı geldiğini iddia ediyorsunuz. Fakat bu yalan değil, gerçek. Kont de La Roche buraya ayın 14'ü salı sabahı geldi. Öyle değil mi Maria? Evet evet öyle çok iyi hatırlıyorum. Peki o gün konta öğle yemeği için ne hazırladınız? Ee, ha? Şey şey hazırladık. Hayır evet, bazı şeyler ne diye hatırlamıyorum. Bazıları da hiç hatırlamıyorum. Tekrar ediyorum yalan söylüyorsunuz. Yalan söylediğinizi de kimselerin bilmediğini sanıyorsunuz. Önce ben biliyorum sonra biri daha biliyor. Sizi temin edelim ki... ...Kont Paris'ten pazartesi akşam ayrıldılar. Evet biliyorum pazartesi akşamı... ...Ekspres Paris'ten ayrıldılar. Fakat yolda bir yerde konakladılar ve buraya çarşamba sabaha geldiler. Salı sabahı değil. Beyefendi hata ediyorlar. Kont dönelim... Adalet hükmünü sürdürecektir. Ne dediniz? Adam öldürme suçuna katılmaktan tutuklanıp hapsedileceksiniz. Adam öldürmek suçu mu? Fakat bu imkansız, imkansız bir şey. Ben sanıyordum ki... Madem ki yalanlarınızla ısrar ediyorsunuz... ...benim daha fazla ekleyecek bir şeyim yok demektir. Yalnız gitmeden sizlere bir şey söyleyeyim. İkinizi de çok aptal buluyorum. Gitmeyin lütfen. Bir dakika, bir dakika bekleyin. Böyle ağır bir suçun söz konusu olduğunu bilmiyordum ben. Basit bir kadın meselesi sanmıştım olayı. Kontroller uçum kadın yüzünden polisle bazı çekişmeleri olmuştu. Yine öyle bir şey sanıyordum. Oysa bir cinayet, bir cinayet. Sabrımı tüketiyorsunuz. Son kez soruyorum... ...Conte de villaya salı mı yoksa çarşamba sabahı mı geldi? Çarşamba sabahı efendim. Çarşamba sabahı efendim. İyi ki gerçeği söylediniz. Yoksa az daha yanmıştınız. İşim bitti gidebilirim artık. Güle güle. Güle güle. güle, güle. İşte bu işte oldu. Böylelikle varsayımlarımın birincisi doğrulanmış oluyor. Bakalım ikincisinde şansım aynı derecede yaver gidecek mi? Şimdi doğru dansöz Murey'in oteline gidiyorum. Ümid ederim ki bu kez de hiçbir aksilik olmayacak... ...ve ikinci tahminimin de doğruluğunu kanıtlamış olacağım. İyi günler Bayan Mürey. Hep sizi rahatsız ettimse özür dilerim. Yine ne istiyorsunuz ha? Bana ettiğiniz işkence yetmedi mi? Zavallı deriye ihanet etmeye mecbur ettiniz beni. Daha ne istiyorsunuz? Tek bir sorun var. Sorun. Tren Lyon istasyonundan ayrıldıktan sonra... ...siz Bayan Ruth Kettering'in kompartımanına girince... Neler söylüyorsunuz siz? Bayan Ruth Kettering'in kompartımanından içeri girdiğinizde diyorum... Neler uyduruyorsunuz? Ben Bayan Ruth Kettering'in kompartımanına girmedim ki. Bayan Kettering Ruth'u ölü bulunca... Ah, hayır, hayır. Kesinlikle yalan. Nasıl yalan olur? <gülüyor> Bakın ben ben girmedim. Tek bir şüpheli nokta kalıyor. Aradığınızı bulabildiniz mi? Yoksa yoksa ne? Yoksa sizden önce bir başkası istediğine ele geçirmiş miydi? Bakın. Bakın sorularınızın hiçbirine cevap vermeyeceğim. Anladınız mı? Hiçbirine cevap vermeyeceğim. Peki, peki, peki istediğiniz gibi olsun. Peki. <Gülüyor> Bu işte bitti işte. İstediğim tepkiyi tam anlamıyla aldım. Çok iyi oldu çok iyi. Tahmin ettiğim gibi kadın... ...sinir nöbetleri geçirdi. Neyse i̇şte bugün işler hep iyi gitti. Bayan Bainer... ...kahvaltı tepsinizi götüreyim mi? Yoksa biraz daha sütlü kahve içer miydiniz? Bir dilim tost ekmeği daha iyi. Bugünlerde iştahım iyice açıldı Hele kahvaltı sizin cici ellerinizle hazırlanmış olursa <gülüyor> Dışarıda durmak bilmeyen bir yağmur var Çiçek bahçeniz buradan öyle güzel görünüyor ki O güzellik sizin içinizde Grey Onu tabiat baharda daha da güzelleştirecek <gülüyor> Tepsinizi alayım artık Buyurun Günlük gazetelerinizi şuraya koymuştum Aa, Bunlar da mektuplarınız Teşekkür ederim Grey Bakalım ilk mektup kimden hmm, Kilise rahibimizden okuyayım şunu ee, iki mektupta bana var birincisi Bay Herkül Poirot'da Paris'teki Ritz otelinden yazmış bakın ne diyor sevgili Grey, sağlığınızın yerinde olduğunu İngiltere'deki kış mevsiminin sizi pek fazla üzmediğini umarım e, bense eski görevimi büyük bir dikkatle sonuca ulaştırmaya çalışıyorum yakında görevim gereği İngiltere'ye geleceğim sizi görmeme izin verirseniz çok mutlu olurum. Unutmayın bu işin soruşturma safhasında bana çok yardımcı oldunuz. Yardımlarınızı sonuna kadar sürdüreceğinizden hiç şüphem yok. Saygılar Herkül Poirot. Çocuklar için bir piknik yemeği vermeyi kabul ettim. Ama bir şartla. Koroda da şarkı söylerken hiç kimse ciklet çiğnemeyecek. Bunun için de Tommy ile Albert'ın Koro'ya katılmamasını isteyeceğim. Yoksa beş paralık yardımda bulunma. Öyle değil mi ama Grey? Pazar günkü ayinde Tommy şarkı söylemek için ağzını bile açmadı. <gülüyor> Albert'ın nane şekeri ise burun kemiğimi titretiyordu. <gülüyor> Haklısınız. Bu iki çocuk gerçekten çok yaramaz şeyler. rahibin karısı bana ne dese beğenirsin? Ne dedi? Sözle yeğeniniz Lady Templin'in yanına gidebilmek için büyük paralar ödemişsiniz. Hiç utanmadan söyledi bunu bana. Ben de hemen tarafınızı tuttum tabi Ona dedim ki Bayan Weiner Riving karısı doğruyu söylemiş olabilir Bunda şaşılacak ne var ki Sözde Lady sıfatını taşıyan birinin yanına gidebilmeniz Büyük paralar sayesinde olmuş Ben de ona Lady Templin'in yeğeniniz olduğunu söyledim <gülüyor> Tarafımı tutmakla büyük nezaket gösterdiniz Gerçekten çok naziksiniz Sonra Riviera'dan büyük hanımefendi numaralarıyla dönmüş olabilirdiniz Oysa eski sadeliğinizi muhafaza etmiş bulunuyorsunuz ee, Evet efendim Daha dün evet. Helen'e söylüyordum Biraz da bayan Grey'e bakın diyordum Yüksek sosyetede bulunmuş olmasına rağmen Elbiselerin etekleri diz boyunu geçiyor Bir bakışta kaçan ince ipek çoraplar da giymiyor Ne de sizler gibi gülünç ayakkabılar Evet efendim evet. No Grey Birden gelincik gibi kızardınız Ne de? Birinden bana mektup geldi de Elinizdeki mektup mu Bildiniz Riviera'dan tanıdığım bir dosttan geliyor Erkek mi hanım mı er Erkek ...buraya arabasıyla gelip beni göreceğini söylüyor. Bugün beni görmek isteyen ikinci erkek... Adı ne? Knight. Hmm. E, Bay Knighton. Milyarder Amerikalı ünlü Van Alden'in sekreteri. Gray, sizde en beğendiğim taraf nedir biliyor musunuz? Hiç değişmediniz. Servet sahibi olmak sizi hiç değiştirmemiş. Gene eskisi gibi akıllı biri olarak kaldınız. Teşekkür ederim. Beni buraya gelip görmek isteyen Bay Knight'ını bir öğle yemeğine davet etmeme izin verir misin? Elbette Grey elbette Misafirimizi ağırlamak biraz da benim görevim Söyleyin bakalım Bu delikanlı yakışıklı mı? <gülüyor> Fena değil Sevimli bir adam Konuşurken insanları etki altına almasını bilen biri Bahse girerim ki bu adam paranızın peşinde Güzel konuşan rahat hayat seven bir sekreter için Zengin bir kadının kocası olmaktan daha iyi bir iş düşünemem ben sizi etkilemek istemiyorum ama Karılarının durahma paralarına konduktan sonra Sırra kadem basıp toz olan erkeklerin sayısı Bir hayli kabarık şu son zamanlarda Merak etmeyin Bu konuda benim de bazı düşüncelerim var Mektubunda kendisine telefon etmemi istiyor Yarın öğle yemeğine davet edebilir miyim? Elbette Çarşıdan alacağınız güzel bir dana rostosunu Helen domatesli olarak çok güzel pişirir Bir de güzel puding hazırlar Gene çarşıdan güzel bir parça peynir alırsınız Mahzende de babamdan kalma nefis eski bir şarabımız var Onu da açarız Biraz da viski olur biter Çok naziksiniz Bayan Weiner Benim için cidden büyük bir zahmete katlanıyorsunuz oh, oh. Beni ihtiyar pinti biri mi sandınız Grey Gereken özeni göstermek benim de görev Hadi siz gidip telefonunuzu edin Ben de şu mektuplarımı okumayı bitireyim Peki Bayan Weiner hemen gidiyorum Mavi Trenatlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz.